Kaş dene misal çıkıyor karşıma. Hacı Süfet Efendi olaca iyi bil ben konuşur kana. Anca yazdığımı konuşurdum. Tarikata girince ha beni söyle, ha beni söyle diyorlar. Siz böyle girilir dolar. rica gider? On dene siz ha beni söyle ne olursun diyor. İnan hocanın gibi gibi oluyor. Ha, beni söyle diyor. cemaat dinlesin iyi olur diyor. Ben anayı kaybediyorum geçersen. Yine de demeden ol olmayacak. Söyleyeceğim inşallah. Üstazımızı bitireyim. Birisi hilafi şeriat. Birisi dünyanın zibi zinetine israf kabilinden olan şeye meyli muhabbet. Buraya dahil olduğu müddetçe katte o var. Feyizat gelmez. Haram o kalbe feyizatin girmez. Yani haram diyor. Olmaz. Otuna Ataş bir arada yağlanmaz. Dünya muhabbetiyle Allah muhabbeti bir kalpte durmaz. Ez zıddani. Ez zıddani. Yani iki zıt bir arada durmaz. Evet. Onun için Kurdula buzuyu kuzuyu bir araya koyamam. Hem dünya muhabbeti dursun burada. Hübbü dünya re'si hakiyetin. Hem Allah muhabbeti dursun. Tabi mi bu? olunca diyor Efendimiz şu dünyayı size reçetenizi verdik. Ölüm tefekkürünü çok yap Ölüm tefekkürünü çok yapın. Dünya muhabbetini kalpten sökücü ölüm. Sür çıkar eyyarı dilden ta tecelli eda hak. Padişah konmaz seraya hana olmadan. Yunus Ko yani yalan devayı gel ortaya ko sivay temiz et, gönül evini dost gelecek kondurmaya. Ben abutadan lezzet alamıyorum. Sikrediyorum ama lezzet gelmiyor. Gelir mi oğlum diyor dünya muhabbeti orada olursa futlaşmış diyor efendimiz dünya muhabbeti orada. Fut olan yere melek girer mi? Girmez elbette diyor. Üçüncüsü ne efendim diyor. Üçüncüsü hafleti kalp sahipleriyle görüşürseniz hiçbir peyiz alamazsınız. Çünkü onun kalbi hasta. Bizim bir çebicimizi, bir geçimizi, duvara koyar da uyuz değerlikene koyarsak, bir evden uyuz usülüye katışırsa, o gün devlüksün bütün sürü uyuz olur. Onun gibi ürker insana diyor kaflete kalp sahibinin hastalığı. Efendimiz burada çok sohbet etti. Hatırınıza gelecek. Ayasofya'da diyor namaz kılan ihvanlarımız diyor. Birisi orada kalmış diyor. Mevlüt'ü dinlemiş diyor. Gelmiş kalbiniz zikri durmuş diyor. Beyler beyliydi diyor, diyor. o da diyor. O açıdan diyor. Geldi ustamız efendim Mevlüt kalbimiz derdi. Lakin şimdi durdu neden olduğunda Bilemedim <Gülüyor> Üstaz Muraka Bey Hayat Sofya'da Mevlûz-i Şerif okurken Okunurken kalbi Kasi, münkir kalbi varmış Ona denk gelmiş hastalandırmış yani diyor, Oturduğumuz yerde Rabıtasız oturman Onun zılli manevisi altına çekilirseniz hiçbir münkenin zararı tokanmak. Rabıtayı unutarak hem oturursan hastalanır diyor. Kıyas edelim diyor Efendimiz. Kıyas edelim. İmansız üç şey üç şey yüzünden olur. On üçte var bizim şıkkalarımızda ne diyor. Üç şey esas altı imzalanmış. Birisi nimeti İslamiye'ye şükrü terk edenlere. İslam nimetinde olduğu halde şükretmiyor da hanımdan babamdan böyle İslam doğduğumu zannediyor. Muhammed Mustafa'nın <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem amücesi Ebu Leheb'e nasip olmayan sana oldu. 1400 dört küsur sene oldu. Yani yanında beraber yaşayanlar bile bile iman etmedi. Bildi, mucizeyi gördü. Ayşak oldu geldi Ayşak oldu geldi <gülüyor> daşın içinden insan çıktı lakin yıkasılmadılar sıhra hamil ettiler yalanmadı uyduramadılar bir yerde müşer asatır evvelden diyelim buna geldi mecnun diyelim çünkü e, söyleyip duruyor bir şeyler Asaflerin evvelden yazılmış Kur'an devril diyelim. Fıkır diyelim. En yakışıklısı bu devler. Neler zahmet ettiler. Kardeşimiz Resulullah'ımız ne zahmetler çekti. Lanetlensin. Anat'ın olsun Taif'te ayak kabularının içine kanala doldurdular. Vur아 vur아 kayalar, kessekler, gemikler attırıyorlar çocuklar. Cibili emin gelmiş buradan diyor. İki dağı kavuşturayım ya dede diyor. Sen nedirsen o. Gel ki nesillerinden bir iman eden gelir. Hakkım helal olsun. Bu Resulullah'ın medyası <gülüyor> Vuhud dağında bu yüzleri yarıldı böyle şuraya iki tane halka battı sinni saadet şehit oldu kanı yere düşerse yerde nefadet bitirmem diye Allah yetişti o zaman kan kanalım sökülmeye geldi yetiştim aldım onun ne o kanı diyorlar tesavvuf erbabı ne ettin ya Cibril e kafurla <gülüyor> yoğurdum Rasulullah anılınca ağlasınlar diye müminlerin gözüne koydum ondan diyor ağırtlar neler ondan oluyor kardeşim sana Allah her imkanı verir. kılıcını am, kılıcını al şöyle bir tecik gezdi hepsini öldüreceğim Hazreti Hamza için ağlayıp durma o seyidi şuhada oldu seyidi şuhada oldu yetmiş parçaya ayırdılar amucası bu bir mi? Resulullah'ın bir mi? dedi kılıcımıza şöyle sallayın dedi ya, Rabbi, ben bunları helak için geldi. Bunlara doğru yiyor. getireyim getirin diye geldim diye. Yani ben bunlara kazak diyor. Bunlar beni bilemiyor. Bunları hidayette kıl ya Rabbi diye dua ediyor. Yani bu benim mükerremim diyor adına benim. Kavimim. Bunları hidayette kıl ya Rabbi diyor. Bu Muhammed'in evladıyız biz. Sevinmeti ağzıma itmedik eza koymadılar. Aç kaldılar. Bir hısarın içine girdirdiler. Pazara <gülüyor> çıkarttırmadılar. Kız verdirmediler. Kız hep tarihi bilirsiniz. Siz okuyor musunuz? Ben sizden anlıyorum bunları. Yani nasıl nevi efendim şöyle oldu böyle oldu. Hazreti Omer geldi yeni sene sonra oldu. yeni sene. Yani Hazreti Omer'in imanı yeni sene sonra yedi seneden evveli kafirlerden acıyıp da o yüze ekmek atanlar oldu sıddıkı azamın ayağının altını ejderlar soktu cebeli sevir dağına bir saatte çıktılar ta oradan cidde görünüyor deniz görünüyor Resulullah'ı icat ettiriyorlar iyi mı? mu? evet oraya çıkarttılar bütün yılanların, akrapların diyeliklerini elbisesini yırttı, bastı, birine yer bulamadı, mübarek ayaklarını koydular oraya. Yoksa ki tek bir şey olmasın, hicrete yürü, yürü, yürüyünce yumraya geçer, gerisine geçer. Bir verir. ne oluyorsun ya suttuk sen Allah aşkına nereye böyle durmuyorsun yerinde önünden hayvanlar gelir parçalar diye korkuyorum yerinden kafirler uyanırsa gelir diye korkuyorum ilk vurdukları kılıç ben olayım da senin öldüğünü görmeyeyim diyorum böyle teslim olacaksın şehrine öyle olacak gelecek diyor ilahiye korkma biz ikiyiz üçüncümüz halibiz zülcelal kuran kere bunlar <gülüyor> Müzükü korkmayın giriyorlar mağaraya Allah her imkanı vermiş güvercin yumurta yapıyor An kabut Örümcek örüyor, Lakin e, Ayağını yine oraya koyuyor Gelmiş defa dermiş bana, Kapıyı vuruyor aç Açmıyor tabi Üçüncü de ayağının altına sokunca yine seslenmez de Resulullah da burada uyur dizinde de mübarek gözlerinden sıttığı ağzının onun üstüne gözyaşları dökülünce gözünü aç, ne ağlıyorsun ya benzin geçmiş bir şey yok ya Resulullah ayağı yine orada bir şey yok fedake ebi ve ümmi ve nefsi ya Muhammed anam babam tatlı canım kurban sana ne böyle diyorsun bir şey yok Allah'ın selam söyle ayağımın altına yılan soktu zehirleri ya Resulallah gayri ihtiyarı vücudum uyuştu da gözümden yaş dökülüyor çek ayağımı Allah aşkına Bismillahirrahmanirrahim ayağının altına tükrüğüyle şiir verince kâhsılıyor Hazrata Ali'nin halptenir de bu diyor göz ağrıyor ya Resulallah. Getiren buraya. Mübarek tükrüğünden gözüne vallahi diyor. Öyle ne kadar gözüm ağrımadı. Resulallah tükrüğünden headphones. hiç hayatta ağrımadı. Allah şefaatine nail et. Yılan dışarıya çıkıyor. Eşhedü elle ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ya Resulallah. Ey kız yılan. Niçin benim dostumun yari galimin ayağını sok ya Resulallah bir insan mı aşık size iki <gülüyor> sene oldu ben seni duyalı buraya geleceğim iki sene dedi beklerim saadet ayı doldu saadet güneşi doldu kapıdan oh göreceğiz yüzünü Resulallah'ın delik sıttırdım bizim deliklerim Muhkem bastırdı bana da böyle ökçesini koydu ökçeye geldim dakika bat ettim aç kapıyı dedim açmadı Yine vurdum açmadı, sokmaya yüzümü görmek için mecbur kaldım, ben bu hatayı seni göreyim diye ettim. Ya Sıddık hakkını helal et dedi. Yine o yara patladı onun için şehit oldu gitti Bunlar böyle eziyet çekti. Ya Sıttık, senden şikayet ediyorlar millet ne deyin ya Resulallah ciğer kayna diyor pişiriyor kavuruyor musun da yedirtmiyor Efendimiz edep risalelerine de geçmiş ne nedir sen komşu hakkını bilmem mi on on on on 40 tane kişinin hakkı var böyle cayır cayır ciğer kaynağı yani kavur da yiye ya Resulallah yemine hacet istersen yiyeyim vallahi İki aydan beri benim evde Ataş yanmaz Sırf hurma yiyoruz Ben nereden ciğer kaynatmışsın Da yemişsin Bu komşular ne diye benden yok yerine şikayet ediyorlar Huu Deyince ciğer kokusu böyle Ya elbet Cibrili Emin diyor ki Allah korkusundan Sıttığın ciğerleri büryan oldu o kokuyu duyuyorsunuz yoksa dışarıdan bir et ciğer kokmuş değil diyor Hazreti Umarul Farid radıyallahu an Allah şefaatine nail et ya Rabbi aa Lü lü denilen bir kafir kafir sabah namazına giderken karnını yarlıyor, karnını yarıyor yıkılıp kalıyor oraya cerrahlar bağlayıyorlar bir Yahuri'ymiş o evlülüğünü. Orayı diktikten sonra doktorlara danışılıyor. Ee, ben namaz kılacağım, öyle namazı. Ya Ömer, <gülüyor> hiç kıprama yerinden dikişler sökülecek. Vaziyetim bozulacak. Bir namaza bin tane Ömer kurban olsun. Ben Yahudi, na namazımın için öleceğimiz için hiçbir şey yok ve vadesinin gittiğinde duyurmuşlar kendine Muhammed Mustafa ha. sallallahu aleyhi ve sellem de 63, Sıddırı Azam da 63, Umarul Farid de 63, Hazreti Osmanlı'da İhtilaf var, da radıyallahu 63, Hazreti Ali de 63, hep 63 yaşında Böyle, her şeyleri beraber onların Ruhani İslam'ın gemisinde bile yaptılar, dört takla eksik kaldı dediler diye ya Rabbi diyor tahtaaks. yari güsinin ismini yazacaksın. Bütün peygamberlerden sonra o da çakılacak, tamam olacak. Bunlar böyleler kardeş. Bunlar böyle eziyet çektiler. Hazreti Osman'ın orayı orayıni bizden iyi bilirsiniz. Ciğerler tahammül <gülüyor> etmeyecek bir vakayla karşılaştı. Hasan Hüseyin efendimizi, Hazreti Talep efendimiz bekçi gönderdi dedi. Silahlarınızı alın kapıya durun. Kim geleceğizse gelsin. Osmani Zinnur'un canına kıydırman. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah. yavruları beklemeyin. Beklemeyin gelsinler dedi. Ben Resulullah'ı gördüm bugün dedi. İftarı beraber açalım diyor. İftarı beraber açalım. Ben bugün gideceğim dedi. Nereye zorla diyorsunuz? pencerelerden pencereden atladılar. Estağfirullah bismillah. Es eğer ayetinin üstüne kanlarını döktüler. helak etti. Hazreti Ali yel Murtazayı deve boğazlar gibi boğazlar Köpede deve boğazlar Hasan Hüseyin'i Kerbelayı. Hazreti Hasan Efendimizi zehirlediler. O defa zehir ağır geldi kardeşim sana vasiyet ederim İrak tarafından korkuyorum gitmedi dedi ama o zehirlendi öldü <gülüyor> hilafet hakkını muaviyeye verdi gitti iki ordunun arasını bir tezik kelimeyle etti gitti Membere çıktı ilan edeceksin sen dedi hilafet hakkını muaviyeye veriyorum bütün insan yere serildiler peygamber torunu bunlar Hasan Hüseyin Hüseyin efendimiz tadıyallahu Allah var olup bana bak su su oluyorum ben siz İslam'ı hediyorumuz da bize niye muhalif oluyorsunuz Resulullah'ı unuttunuz mu siz babamı unuttunuz mu yapmayın ya. yapacağız öldüreceğiz e bir içim su verin de hakkım helal olsun diyerek geleyim yarın mahşerde rüsvay olman bir içim su verin sana su vermeyeceğiz. Böyle hakaretle öldüreceğiz seni. öldüreceğiz. Mübarek ökçesine yere çarpınca oradan büngül büngül su aynamaya başladı. Ama Muhammed ümmetine şefaat edeyim bunu da içmeyeceğim dedi. Öyle şehit oldu. Onların onların yolundan gitmek istiyor. Hiç eza cifa çekmeyelim mi? Üstazımız Sallemahullah Üstazımız Sallemahullah Nereye dağın diyor Bu yanda gitmedi peygamberimiz Aksi tarafına Medine'nin gitti Kafirler tabi bilemesin diye Ne diye veraka Tut dediği zaman hepsini tutuyordu diyor Efendimiz Neden tutturmadı da öyle gitti O dağın o yanda vakıtta vakitte gelen Allah dostlarına siyaseti evretmeni olsun diyor Bak İnceliğe bak. Neden sahil yolunu seçti? Yani o şeyden gitmeden sahil yolunu neden seçti? Arkama düşmesinler. E düşünce ne oluyordu? Dur! dur dedim ben beraka gibi hepsini tutturuyordu. Bu kudret kendinde var kana nereyi böyle etti? Ahir vakitte ümmetim gelirse Peygamber'e sarat etmiş gitmiş ben de gelirim diller onlar helake uğramasın siyasetini bozmasın <gülüyor> diye ben yapıyorum bunları diyor, diyor Efendimiz yani bilmediğimiz sırlar bunlar onun için cephe vermeyelim Allah aşkına üstazımızı incitmeyelim Allah aşkına ne emrettiyse onu tutalım Allah aşkına yani bunu rica ediyorum ve Efendimiz'den duyduğum için rica ediyorum. Adana'da sohbetine vardık. Sahne Efendi korkak ya. Toplarıp biz bizi yıkırmış. Beş kişiden fazla görüşemez. Başka şıklar yapar. İyi onlar diyor. Onların başındaki cemaat çok az. Bizim cemaatimiz pek. kurulmasaydım bu kadar kalmazdık. Bizden Amerika düşmanımızdı. Rusya düşmanımızdı. iki tane parti düşmanımızdı. Üç tane parti düşmanımızdı. Nurcular düşmanımızdı. Süleymancılar bir yana çekildi. Biz ne kaldık da hiçbir şey yoklu? 24 çıkmıştık. En büyük kuvvet diyorlar muhabbet. <gülüyor> Yine araştırıyorlar. Onun için efendim siyasete riayet edin diyor. Siyaset o özetlerini alacağım işe. Özetlerini. Üstamız buyurdular ki. buyurlar ki. Ben tutulup hapis olmaya, idam olmaya her şeye razıyım. Bana diyor Yalınız ihvanların zayıf. Onlar tutulur da hapis olursa keşke bu tarikata girmesen dedi. Gir de Girme. Allahım. yarın ahirette mahrum olurlar diye ben bu siyaseti yapıyorum dedi yani ben kendim için değil diyor İhvanım zayıf zayıf Yalnız yarın bu yüzden bir tehlikeye mal keşke o yaylanmaya varmasaydım keşke bu tarikata girmeseydim diyor zayıf bunların kalbi diyor ben bunları böyle idare edeyim Olup bile civcivini kanadının altına alır. Kimseye göstermez böyle. Ben buradan da misal vereyim size. Hacı Es'adi Elbili Kutlise Sirrahul Aziz Efendimiz Allah şefaatine nâir edeyim. O bir şeyh ile beraber oturmuşlar bir tasarruf. Hali. Rıspak <gülüyor> anlayamak tasarruf ya benim başıma geçti benim başımlar beni tasarruf altına aldılar suyun yüzünde kaldım böyle elim yok, el yok. kelime yok öldürüyordu mermi me. orada atasayarın annesi şu yüzden dinlermiş tasarruf altına almış suyun yüzüne çıktı onun için biz konuştuğumuzda neden hiç iftihar duymak bir dalı veriyorlar elimizden Hayır, <gülüyor> onun için Yap. Hacı Es'adi Erbil'i Kutbul Ahtap Yarım milyon müridi Öteki bir meşayıkta Mürakaba Kayıp haline dalmışlar böyle ben Bunu Unutturmam bir şey daha diyeceğim size Dört yolda ricaldan Mehmet baba var O İstanbul'a Vardı yolda Üstazımıza demiş ki Yakup isminde Bir kardeşim vardı kayıp oldu seferberlikte efendim sağım hayatını kaybettisek okusak bilemedik Mehmet efendi Allah rahmet etsin dedi bir kecik evilde kalktı çok fazla durmadı diyor. bütün sağları yokladım yakba çığırdım yok ahirete gidenlere çığdığımda Yakup şehit olmuş şu <gülüyor> arasında ben bunları kulaklarımla açın onlarda büyük hal var yani tasarruf var o iki kutbu cihan böyle murağabey alınca mahşer alemi kurulmuş bütün ihvanını o şih böyle götürüyormuş sırattan dişmeyin oğlum dişmeyin şöyle <gülüyor> onda selamet geçir Hacı Esad Efendimiz genç vermiş <gülüyor> Bak demiş yalanınız geliyor Bir tane mühit götürmüyor O nasıl şık şey demiş Gözleri yumlu Tasarruf altındalar Satı yıkışları ne öyle olur Onlar birbirine İstanbul'da ne kadar şık varsa Efendimiz tuttu Tasarrufla tuttu Herkes geldi Eline kapandılar Ziyahittin meşayih bir milyon müridi var Pakistan'dan beri Medine'nin Mecidiyat kapısının karşısında ziyaretine var yok Efendim abi, bir vardı olma ikinci var. üçüncü <gülüyor> dışarıda geldi ayaklarına kapanıyor ne olursun beni de bütün müridimi de evlatlığa kabul etti <gülüyor> Estağfurullah siz idare edersiniz Kadir idare tasarrufa aldı mı İliler. onların bir güleşleri var <gülüyor> çok aldığını da gördüm şu gözlerim neler gördü ama sığmaz değilse sığmaz bir şeye sığmaz varmış mı sıratın öteki köprüsünün ötü yüzünde Hacı Esad Efendimiz bak yalnız geldin dedi ben bütün müridimi geçirdim çok şükür bak müridime dedi diyor cibciv hatırlayınca şu mübarek kara balı sarıklı şamailin vasf edersen rabıta güzel olur Aksakallı, enver, yüzlü, aya benzer mürşidim diyor babamın. Hep var. Fekasını şöyle diyor, silkeleyince inceliyor. yarım milyon mürit böyle döküldü yere. Eziyet ettin orada böyle tuta tuta ne olacak dedi diyor. Allah şefaatlarını nail et ya. Yollarından ayırma ya Rabbim. Habibi Ekrem'in hürmetine, Eyleyi Kadir hürmetine, Zulem hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine, Fazilet Ramazan hürmetine, Kur'an-ı Kerim hürmetine, Karaçiptalı Beytullah hürmetine, Yeşil kubbalar altında yatan Nebi'ler Nebisi Muhammed Mustafa hürmetine onun altından gemiklerinden sesi gibi gelen Muhammed Mustafa hürmetine şurada onu duyuyor gibi oluyor Allah şefaatine nâil et Rabbim? saat 3 kadar konuşmaya şey ettim çok aşem ezilmişim ama bilmem 3 saatte konuşsam konuşabilirim ya zaten sözün daha iyisi az ve hayde delil olanıdır e, dolmuşumuzun da içerisinde çıktı resmi geldi. Bana bir Kur'an okutturayım. Allah izin verirse devam ede inşallah. Ya Allah ya. Gel efendiler. Oo! Euzü billahi mineşşeytanirracim Allah Allah Celle Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim Allah الله الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنسئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ve tukhricul hayye minel meyyiti ve tukhricul meyyite minel meyyiti Hazreti zaman gözlerimi kapamış böyle bir sütü soyuyor efendim gözümüzü niye kapadınız herkes açardı. hakkımı böyle ne kadar açmam dedim. Ve şimdi muralıma nail oldum demiş. Bana hoşanlar, şimdi, şimdi özümüzü bu dünyada açalım, Allah aşkına, gaflet perdesini bir kandıralım. Doktorumuz ne var burada ya, Kalp, bir muzgayet parçası. Kanın tehliline vesile olan sözünü görür. Ama benim diriyim kalp o değil. Kalbin üzerinde günül var. Gümüşün içinde süveyidayit yarun noktası var. Biz bir gibi, biz bir gibi. Muhrip sesler işittiğin zaman manipule burada mu gözüne yaş gelirden. Yani Orada kırık şeylerde esirli sözler oldu mu gözüne yaş getiren O süveyidayit yarun. Oraya vurdu mu? Hemen şunu dediğimiz Alemi emirden olduğuna göre alemi halktan değilmiş bak alemi halktan olsaydı et olacaktı bu alemi evinden göze görünmeyen bir haldır onun için mutlaka şu de zikriden gümül beraber olursa zikr olacak size direktif olarak vereyim müstazımızdan aldığımı naklediğim aşantı gibi şöyle gaflet ile Allah Allah on bin bir şey yapmaz tesir yapmaz aldığın bin iki bin üç bin neyse Kalbini, dilini, kulağını bir edeceksin. Yani yaparken baktın ki kaflet geldi. Böyle maşerine Allah, Allah diye vazife yetiniyor. Olmaz bunun tersiyle. İlla bu gönül hatırında olacak tutacaksın. da gönlün olur, Süleyda'yı derunun olursa Allah hatırında olur o zaman. O daima Allah'ı hatırlayacak bir madde var orada. Büyük de ona yazdı birçok. Necip Fazıl Kısakoy'un çekti Kalbin üzerinde bile Nefzai Celal yazılıyor hepiniz gördünüz Geçen ama bir kardeşimiz ama Gözü görmez Kocasından soruyor Mealiye gönderdim kalp levhası Şöyle elim diyor göster bana diyor Elinden gizliyor Şuraya elif diyor Şurayı göster Lemler bunlar diyor Şurayı diyor Hocası geliyor Hanım gelmiş ki mutlular gibi Alıyor. Ne oldun diyor O lefzayı celalı parmak İşaretini. Eyvah bu ya Biz gözümüzden görüyoruz yani, elma böyle diyor. Fatratını Görüyoruz. Yani resmini görüyoruz Kalbi çekiyorlar. Lefzayı Celalı kalbin üzerinde Elif ile ikilem ile İyi ile hatırlayınca Kalp başlamıştı hamur edemeyim Allah Allah Allah Allah gibi. Duyarsın Kalp ya sen duyarsın Duymak hissi var Çünkü bir şeyden korkarsan, kopuşursan Nasıl kalbin çarpar, püt püt eder Onun gibi duyuyoruz sana Ondan sonra hafifleşir Hafifleşince zararı mı olur? Daha koyun açır Kelvin halinden Şimdi de tabiriye etli insanlar var Kelvin halinden temkin haline döner ya taifleri tiz tiz değiştirmenin manası yok el üstazımız. Kukla. Yani ki bir kefeni yaktı mı şöyle kefeni Yok da kömürü bir acit düşünün gelir. Ondan sonra alaf olur. Kefin kefende herhangi bir yakacak da böyle alaf olur. Bu ikisi de vazife birbirine göre göremez? Bu iki söz tehlikeli hali. Ya Kışır kaldı kentinleşti de kümür oldu mu Kahvene bir şey zaman Diyor efendimiz söndürdün mü Elin yanmaz mı itmez, bir salıkta bişer Kalbi ilki zikrederken Sol memesinin altı Rabıtayı çok yaparsa Batar Baktığı zaman letayif değişilmez Ondan sonra Acele de Üstadını da duyurman bunu Ondan sonra o acıdan sonra Küt küt küt küt o, o. Süveyda-i sana duyuracak şekilde Allah tesbürü Celle e. öyle dıştan dalırma mı olmaz bizim talep yani kendi kulağın duyacak kadar Allah Allah Allah duyuralım gelin kalbimize yani dilimiz kalbimiz kulağımız biraz. Allah Allah Allah Allah. Lan Allah ve fi qalbihi gayrullah fa hasmuhu fid Allah. Men qala Allah, Men qala Allah. Men kana fi kalbi Allah fa mu'inuhu fid Allah. Allah, Allah. Bir kimsenin dili Allah'dır. Kalbi de Allah derse mu'ini benim diyor Allah. Yardımcısı ben mi okunur? Halen meleklere bile duyurmam ben onu. Yarın huzur ilahiyeye gelince o lakayetlerin çalıştığı, bütün sevaplar yazılmış, nizana kuruluyor, her vazife bitmiş, günah ağır geliyor diyor. Allah'ımız benim indimde onun bir ameli var. Meleklerin de duymadığı, hafif vekir <gülüyor> yaptı içi, gümlü Allah'ı zikretti, koyun. <gülüyor> bir tecgini koydu mu dünyaya diyor atıyor. <gülüyor> hepimiz Allah diyoruz. Elhamdülillah dön? size dilimin döndüğü kadar ama sökensizsiniz bu işi. Bismillahirrahmanirrahim Sami'in olmasa düğünün kışasında böyle bir şey konuşamam. Çocuklarım rica eder konuşamam. Hancı siz konuşturuyor musun? böyle kalp açıldı. <gülüyor> bu el kalbi e, Kenzullah Şairin kalbi Allah'ın hazinesidir. <gülüyor> ne isterseniz var demiş Abdülkadir Geylan Bizim hazinemizde ne isterseniz var. Çünkü Allah'ın hazinesi kat yer. Anlaşıyor musun Yani isteyen, e, isteyen insan kumaşın iyilerini alır. Sermaye istiyede kabiliyet, eslimiyet. Yolu da geldi mi? Sen Sohbet kendi kendine. Onunla mı söküyor da? İl de Allah'ın, dozaklar da Allah, gönül de Allah, hepimiz de Allah'ın. Yani vaziyeti gören bir aklımız. Biz bazı yani başka bir şey Onun için iftihar edenler belasını buluyor. Ben araba nefsehumu, fakat ara tarafta sırrına hasar olmazsan konuşmak zor. Yani konuşmak zor. Onun için biz bilmediğimizden konuşuyoruz, karşımıza çıkıyoruz. Allah Selle Celaluhu Elif Tarif için o başta yazdı e, İlim sahipleri bilir etrafımız Kinepli alimler Elhamdülillah Konya'da Bu konuşarak hakkımız mıdır? <gülüyor> İstazımız Konuşun değil konuşun konuşuyoruz Bana artık sus konuşun. Bunlarımızla görüşün Bu da söz söylemeye Hattımız mı var Yanında Lem var. Eski yazıyı bilenler bilir. Bir Elif var, iki Lemler var. Lemler tarifte tariften muhalefeci. onlar da tarif var. Oradaki fi asliziklerle Allah, Allah. o bu işte Allah zikirleniyor. Şey. Böyle olunca kolaylık var bizde. Nasıl kolaylık var? Netesimiz de Allah. Yeter ki gafil olmayan. Hayvanların nefesi de Allah'dır. Hepsini ona göre halk etti. Koştur bir hayvanı, <gülüyor> senden iyi zikreder. <gülüyor> Muhiddinil Arabi Kuddisesir Rahul Aziz Efendimiz buyururlar ki, En çok Mevlasını zikreden taşlarlar, topraklar. Ondan azıcık daha az zikreden ağaçlar. Ondan azıcık daha az zikreden hayvanlar onlardan daha çok az zikreden insanlar cinler biz en adına geliyoruz bu zikri onun için de Efendimiz buyuruyorlar ki kalbimiz çağırsın <gülüyor> az zikretmen daimi Allah diyorsun diyorsun oraya bütünle taif dursun bir teci kalp Allah'a ahdise yani oradaki kabirde çürütmeyecek mi o kola mı? diyor, diyor Allah kabirde çülmez sebide de çirilmez. Nedir? Esrafu ümmeti hamaletü'l-Kur'an me ashabu'l-leyl. Ümmetimin içinde hafız olanlar, kuduyla amel edenler bir de geceleri ihya edenler. Kat geceleri ihya ediyor. Sen uyuğan mı o zikreder. Pis <gülüyor> sat zikir değiştirirken, kalbi ruha değiştirirken Kalbinin zikrini iki şeyle ölçtürür efendimiz. Birisi kafirlerin içinde de Allah aziz deder gömül. Fı düşündün mü? Lezzet sadece. Kal iyi hayda dedi. <gülüyor> sadece sizin vücudunuzda bir müstahet parçası var diyor Muhammed Mustafa. Allah, Allah aziz. O hayata koştu sağlık buldu mu? Bütün vücut sağlık <gülüyor> buldu. O fesade gitti bütün vücut fesade gitti. Yok mu? Ne olun? kürsülerde hocalarımızın daima verdiği vaaz lokman oğlum hayvanlardan iki ağza getir en iyilerinden olsun iki getir en kötülerinden olsun bir hayvanın parçalarından yetmiş iki dene lisanıyla kalbine almış gelmiş buyurun baba en rimatlı bu mu oğlum en rimatlı bir de en fenasını getir ibret en giz bize bunlar Boşmuş bir de en penasını getirmiş. Yine diliyle kalbini getirmiş. Buyur baba demiş. <gülüyor> Oğlum iyi iyiysen de bunu getiriyorsun. kötü desem de bunu getiriyorsun. Kalb ile dil iyi oldu mu bütün vücut iyi olur. Saat bu peygamberimizin hadisine misal veriyor mu? Kalb ile dil tesadet ettiyse bütün vücut tesadet etti. Çünkü merkez-i ümumidir kalp. Orda iman var Reis cumhur akıl var başvekil bütün şubelerine iyiliği bağlan bir alemi ekberdir insan alemi ekberdir bu alemden büyük efendimiz diyor, ne diyeyim mi o marifet ne yazan arşi azamı ne bilir bilir parsele ayırmış görün kitabını öyle değil mi parsellemiş bütün ölçmüş, santimleriyle ölçmüş, parçalamış. O, şu Süveyda-i halt kalp noktası yaptı onu. Çünkü, üstazımızın tarifini tarif ediyor. Şöyle bir camilerde topak bir ayna aslı ortasında. Bakın ona. On bin cemaat gelse hepsi içinde. Bütün araçlar, o da içinde, her şey içinde, o cami kim için alır o. Böğründen de alır, üstünden de alır, altından da alır, <gülüyor> topak. Efendimiz buyurdular ki, kalp süveydai derun öz bebeği gibi nokta topaktır. Karşı, kürüsü, levhu, kalemi, dünyayı, ahreti gösteren bir noktadır bizim keramete meylimiz yok musa üstazımız hiç emretmez ve duyulmaz bile gözünüzü açın bir huzurat olursa girmeyin dünyaya aldanınız buradan kalırsınız bu kadar aleni ekler olan kalp bizde var hepimizde var biziki iki bir kaflette olanı var Açmış dört köşe yedi iklimiz seyirlerindeki var. Efendimiz de insan biz de insanlık nasıl vargımız? Yerile yüklerden daha fazla. Bak o da insan biz de insanlık. İnsan var insan cihaz var. Hoca var hoca cihaz var, Hafız var hafız cihaz var, doktor var doktor cihaz var, adam var adamca herkesin bir cihazı var. Ya yani onun için biz taqlidik ta. Allah'ımız bizi tahkik etsin inşallah. Yani umumumuza diyorum. Bak kendimi katıyorum. Hiç zorsun yok şöyle şeyleri düzelsin. Deelim şöyle. <gülüyor> Müşkiller çözersiniz. Bir bir müddeulla hakime anlatıyordu. Kılavsabızla biz de varız. Allah rahmet etsin. Adana'daydık. Askerden yeni gelmiştim Efendimiz günlüğü anlatıyordu kalbi anlatıyordu Ümer bile bir defa e, İstanbul'da Ümer Bey Efendimizden bismillah. ve nehnü akrabu ileyhi min haddil veriti sordu efendim nasıl izahat verdi Allah, Allah Allah efendim işte şah damarımızı zannediyor hayır dedi kalbin yanından geçen bir damar o kalbe çok yakın dedim ve nehnü akrabu ileyhi bin hablil verid damarı e, semaya doğru giden murakaba zamanında yani tilsiz direğe gibi semaya giden bir arçı ağzıma varan bir damar o bir haber ben İbrahim eken Bey hoca var bilirsiniz Kaysa'da, Arkadaşımız bilir İbrahim Ekem Vallahi diyor. Allah'a kesresiyle yemin ediyorum ihbarla konuştuğu bir türlü efendimizin yani anlayabileceklere kadar bir kelam konuşur. Herkesin seviyesine göre inerler konuşurlar. Ama bana 45 dakika konuştu. Vallahi Bağdat'ta ilahiyye mezunum, Bağdat'ta taksılım var tasavvufun var. Her cihetten bütün okuduğum kitabı hulasa ettim buyurun diyor bunlar okudum. Yani böyle küçük efendimiz alim değilmiş diyenlere böyle inkişaf eden ilmiyle gösteriyor kendini. Biz Adana'dayık Adana'da günglü böyle haber verince ayaktan yukarıya çıkmış. Kafadan da aşağı inmiş, orta da muallakta kalp diyor. Yani işte ayak yukarıya çıkarmış, orada ayna gibi aslı. Yukarıdan da aşağı inmiş kafadan da. İkisinin ortasında parlamış bir cevahirdir o. iman var içinde. İrpan var içinde, huzur var içinde, zikir var içinde. <gülüyor> ne dünniyet var içinde Kenzullah var içinde Beytullah var içinde Arş-ı Azam var içinde <gülüyor> Efendimiz'i vasfederken sizin burada da var bir epeyatlarımız herhalde <gülüyor> Ömer Bey'le kardeşimiz dinliyor Efendimiz'e yazmışsın bir şey bizim Hafize Ahmet bağlı bilir Allah rahmet etsin ya Rabbi yani kabrin nur olsun inşallah anıldı şurada ona babayın bir yine mahsulu yok mu okusana dedi. Okudu çocuğun muhrik sesi vardı. Başka ebiyatlarını bilmiyorum da siz de çok durdunuz ya. Allah'ın indinde kadri zannettim semanın bedri. Karşı azam olmuş sadrı düşüne kurban olduğum. belki Ömerberk'e topbaşını da ortaya baklattı. Nasıl vasfetmişsin canım deme. Ben binde birini vasf edemedim daha bilemiyorum da hayaldan vasfediyorum da ah bile biz sen 45 senedir efendimizle görüşürüz biz 45 senedir her görüşümde ayrı bir alemi var nasıl tarif edeyim ayrı alemi var yani Allah gözlerimizi atsın da kudret sürmesi çaksın gözlerimize baktı ki ikna işi zor efendimiz yani gümlü anlattı anlattı da İkna işi zor olunca gözünü yumdu. Biz de gözümüzü yumduk. Tarifi edememişimdi. Sırrımı mı ifşa edememişimdi. O gönlün nasıl büyük olduğunu, alemi ekber olduğunu anlatamam ben bu mecliste. Allah ustamızın ömrünü müzdedissin. Bize büyüyle gösterdi. Yine oraları kapattık biz. Su kaynayan yerleri. Çimenta töktüm, ben üstüne çıkmadım, ne suyum kaldı, ne dudum kaldı, ne daldım kaldı. İşte görüyor musunuz, ya, karşınızda böyle asmuculun bir kul oldun. Hepinizden dua rica ediyorum. Bilmem efendime anlatıyorum efendim, ben çok acizleştim. eski şu caz günahım oldu bir erci hasta karşımda Utanıyorum Allah'ta. Yılm, yılmıyorum olduğunu bilemiyorum. Tevazuından bilmiyorum. Esaf diyorum Sizin en güçlüğümüzün ayağı Kırtlığında kurak olacak şekilde Lakin ne yapayım Arkadaşlar anlatamıyorum Halimi anlatamıyorum İyisin diyorlar Ben iyi değilim diyor Dediğimin aslı var İşte Yahya'dan Hasan gelecek Sohbet edecek diye Allah aşkına havas etmeyin yani. Halimi bilseniz Kaçanız Nasretten hocamız şurada ya Ailesi vefat etmiş de babam daima o misali söylerdi. Ama efendi Hacı Esad abi elbiliğinin kıymatlı ihba halifesiydi. Efendimiz herkesin ismiyle halife denildi. Onun Şeyh Mustafa efendi ismiyle verildi halifeliği. Allah ismi anıldı. Kabri pür nuru geçmişlerimizin hepinizin annesi babası hatıra geldi hepimizin annesi babası akrabayı talukatı nurlarda çaltansın Amin. kabirleri pür olsun Amin. şimdi asli onlar faydalansın bunun sohbetlerimizden inşallah oho kulasayı kelam ifade-i merham Mevla rızası için gösterişe aldanmayalım gösterişe anmayalım aldı Efendimiz ta eski aldığınıza dönün yine diyor yani baktınız ki baktınız ki Kur'an-ı Kerim çürümüş evvelden de çalışıyordu gönlünüzde bir açıklık vardı nefis bat da parlanadı. 21'i okuyup okuyup şuraya koyuyordun murakabada kalbini açtın derhal arşa ağzıma ulanıyordu. oraya kapanıyor nasıl ceryan gibi böyle füyüzahtı ilahiye dökülüyordu şimdi bir gövşeklik geldi bize ne oldu buna bilmiyorum bütün ihbandan sorarım özürleri rabıtayı mevti yapamıyorlar rabıtayı mürşidi tutturamıyorlar acele ediyorlar tez kakıyorlar Gönlü doyurmuyorlar insan hamlaşıp geliyor. Bunun için iznillah <gülüyor> Teala eser dinlendir efendim. Eski. Yeni istiğfar ruhu doluyor dedi. Günahlarınızı kain gözünüzün önüne. Estağfurullah hal Estağfurullah hal Estağfurullah hal aziz. 21 diyen adam vicdit şey mahpus. Mahpus. La ilahe illallah El melikul hakkul mübindiyene Allah'ı görüyor gibi diyor Hacı Esra'lı Efendimiz böyle yapmazsanız lezzetini alamazsınız hani acele ederseniz benim gibi yaparsanız lezzet gelmez salavat-ı şerife okurken kutbu cihanı yanına alarak fahri kainatla diz diz oturup Allahümme salli ala seyyidina Muhammedun alayi sallallahu dayandırmaz dersimizin reçetesi bizi idare eder hastalık koymaz yalnız kullanış tarzımız iyi olmadığından o aç karnına iç demiş o da o karnına içiyor dağımın içine aç karnına şafağla hacet kapılarının açık zamanında kulum isteyen yok mu vereyim diyor Allah o zaman her gün yok mu vereyim diyor ihtiyacı olan yok mu dua etsin kabul edeyim diyor yani rızkından neden dağılan manevi rızık bizi ki yok mu vereyim acet kapıları açık bunları tazeleyelim yeniden inşallah tazeleyelim geçen kayseri sohbet çoğu bu kadar da vardı konuştuk sabahla cami kibiyden çıkınca İki genç elime geldi, Allah razı olsun hacı baba, bugün bir ders okudur. Biz okumayı bilmiyormuşum diyor. Sükunet olacak, yerin karanlık olacak, göz açılırsa havatır, çoğalır. İşte onu Hicaz'dan getirdiler de şu perdeyi İstanbul'dan atmışım. Dağılır gider. Yani göz tam kapalı olacak <gülüyor> şu açılacak o murakabada ne de Efendimiz, Sultanımız sevgilimiz Allah ömrümüzde hadis defterinden ayırmasın Amin. himmetinden ayırmasın Amin. hizmetinden ayırmasın Amin. mahşarda beraber haşrı cenneti alada cemalullahı görürkene beraber görelim Kayseri'ye Devat ediyorlar Hacı Esad'i Erbili Efendimiz Buyurmuşlar ki Ben ihtiyarım 85 yaşındayım Şimdi Efendimiz'in Birinde kaldığı gibi o yaşa gelmiş Efendim öyleyse Ser halifemiz Sami Bey Peki iyi diyor Adana'ya geçerken Kayseri'ye uğrasın Şöyle Misallar bir şey olsun Yani ispatlı olsun Peki diyor Üstazımız Kayseri'ye geldiği zaman ulama arasında Selmanı Farisi'yi bileşemedikleri gibi bileşemiyorlar. Yani nasıl Sultan? Bundan 50 sene evvel. <gülüyor> İyi alın, nit alın, geçen Urfa'ya vardım, Üstazımızı vasfetmişsin Konya'da nasıl doğdu, nasıl büyüdü nasıl kurban geldi ümüne yaptı da kesti annesine Ali Aleyhisselam ne dedi birer bir anlatmışsın Urfa'da o bantı belişiyorlarmış sesimden sesini anlarlar sen misin ya yalansa? Konya'lı kardeşimizin birisi bu bantı verdi akşam bütün bununla meşguluduk onu alıyorduk hep vaatları yani aldırmam ama ne bileyim zarbi dua ederim Kendini beğenmem evde siler atarım yok ece herif yap konuşma zargınla. ya hiç dilim yok, yok Türkçesi yok başta bir gün mektebim yok benim kanaatimsiz bir bince az medresem yok ne yapayım kardeşim yani cahil büyümüş bir adamdan ne istifade edilir bakıyorum sözümün bağlantıları ne hep kötü kötü geliyor yetişiksiz geliyor Allah'ın seversen al Ramazan'ın şimdi silgesin duymayın şu kaba adamı yabaz adamı duymayın daha iyi onun için siz dikkat edin demek alanlar dua ediyorlar evet alınsın müstazımız Kayseri'ye gelince Hacı Hüseyin Efendi hocam bu aksakal müftüydü ya Hacı Hüseyin aksakala misafir ol diyor oraya misafir oluyor sonra efendim Akşam Kayseri çok soğuk Evlerinde kötüydü o zaman Parifel yokmuş Kömür de yok Bağlarının çıbığını yakarlardı Her şeyi duyurayım da Yani şey kalmasın Efendimize bir soba yakacak ya sabahla erkenden varmış ki Üstazımız O Kayserinin şiddetli soğuğunda Kusletmiş O e, Gömleğini giymiş Ayağını giymiş ee, fa şey Milton falan ki erkene o... aman efendim bu ne böyle ne neden haber vermediniz acelen mi efendim yani ne? evlenmeye gidiyor ben su ısıttaydım kaiser çok şiddetli soğuk neden böyle ettiniz hayır ben soğuk seyirciyetime alıştırdım her sabah dersini o koşlilla yapar <gülüyor> bir beyum beyukluk yeri var durmuş efendim yani bir büyük büyük mü onun senden fazla bir farı gibilen yerleri var. Baizîd ibistâmi kutise sirrahul Aziz hî gün diyor dersinde huslider, <gülüyor> edep risalesinde de var. <gülüyor> ağzımı gül suyuyla yitar da ondan sonra Mevlamı zikrederdim şu ağzına Allah zikredilmez derdim kokan ağızla yani o da edeplerinden neyse sabah yaktım diyor dışarıya çıktım kapıyı bir vuran var daha sabah bir iki saat üç saat var bir ölen olmuş öyleyse vardı. ya kızım bir şey mi var bir kadın sesi Hocaefendi Hocaefendi Buyuruyorum Kimsin filan mı kadınıyım Hocaefendi Evinizde kim misafir Hiç gözüm uyku tutmadı benim. Penceremiz evimize Karşı geldi Ulanızın üstünden Arşı ağızlama kadar bir direk dikildi Böyle bir şey Akıyor evimize Üstazımız bu daha elli sene evvel şimdi ben nasıl tarif edeyim kakayım da <gülüyor> eh, duyduğum Hacı Sen Efendi'nin evet. eh, Allah ümmetinden ayırmaya <gülüyor> bütün üst hazlarımız ahirete gitse ve bizimle beraber dünyada dursa da bizimle beraber bunda müşkilata kalacak bir şey yok şimdiki hayatında kılıç kınında ama hayatını değiştirme kılıç kınından çıkmış daha süratli keser Yeter ki sen tutturabil. Babama diyor nasıl rabıta edeyim üstazım sana? Yanıma mı getireyim diyor. Yoksa yanınıza mı varayım? Şu üngümü getireyim? Kalk çanağıma açayım da köyü uzaktı ilahiye nasıl dökülsün? Bırak Mustafa Efendi onları. Her kutbu cihan şaktan doğan güneşe benzer şaktan doğan güneş hüslusu pencerelerde bulanık ve yağmur olduğu halde şeysizler